Merhaba, günlerden pazartesi ve siz Açık Radyo'da Söz Küçüm programını dinliyorsunuz. Bugün mikrofonun başında ben Deniz ve Cem var. Hoş geldiniz öncelikle. Ve konuğumuz Nesin Vakfı'ndan Süleyman Cihangiroğlu. Hoş geldiniz siz de. Merhaba, hoş bulduk. Bugün birazcık Nesim Vakfı'ndan, çalışmalardan ve daha sonra da Matematik Köyü'nden, yeni projelerden bahsedeceğiz. Hı hı. Öncelikle sizi tanıyalım, ardından aklımızı kurcalayan sorularla birlikteyiz. Süleyman Cihangiroğlu artık eski vakıf öğrencisi. Şimdi yeni vakıf adama diyoruz <gülüyor> biz. Nesin Vakfı'nın yöneticisiyim. Bir şekilde mezun olduktan sonra bir caizse yuvaya geri dönüş yaptım. Şimdi vakıfta yöneticilik yapıyorum. Hı hı. Hoş geldiniz tekrar Hoş ee, Öncelikle şu soruyu tabii sormak lazım Konuklarımız, e, dinleyicilerimiz de belki Nesin Vakfı hakkında bilgi almak isterler Nesin Vakfı nedir? Ne amaçla kurulmuştur ve e, neler yapıyor şu anda? Aslında Nesin Vakfı Aziz Nesin'in bir borç ödeme projesi e, Bu şey profesyonel ismi <gülüyor> <gülüyor> e, Ama e, gerçekten bir, bir düş yani gerçekleşmiş bir düş Aziz çok küçük yaşta e, hesap ettiği ve düşündüğü e, çok büyük yokluklar çekiyor, çok fakir bir ailenin çocuğu. E, ve devlet okullarında kısmen okuyor, işte Dershifaka'da okuyor falan. Ve daha sonra kendini bu anlamda borçlu hissediyor. Önce e, devlette borçlu olduğunu düşünüyor ama sonra fark ediyor ki e, devlet dediğimiz kavram aslında halktan alınan vergilerle e, var olan bir soyut bir kavram. Dolayısıyla halka borçlu olduğunu hissediyor ve bu borcunu ödemek üzere bir hayal kuruyor. Önce diyor ki bir ülke kuracağım diyor. Türkler alışık nasıl bir <gülüyor> sürü ülke kurup, <gülüyor> kurmakta. Sonra büyüdükçe fark ediyor ki o kadar kolay değil. Sonra bir şehir derken işte bir köy falan ve sonunda 1960'ların sonunda Gerçek anlamda iyi para kazandıktan sonra çok büyük yokluklar çekiyor, sıkıntılar çekiyor. İşte sürgünler, hapisler falan vesaire. Ee, ve bu parayı e, ne yapacağım ben diyor. Çok ciddi baskı unsuru oluşuyor onun üstünde. Ve ben bu parayı bireysel olarak harcayamam. Bu borcumu ödemek zorundayım deyip Nesin Vakfı'na kuruyor. Hı hı. Nesin Vakfı 1972'de temeli atıldı ve 80'de ilk çocuğunu aldı. 80 yılından beri yüzlerce çocuk bir fiil oradan faydalandı, mutlu bir çocukluk geçirdi ve birçok mezunu verdi. Nesin Vakfı böyle. Peki hala sürekli dahil olan yeni çocuklar, yeni misafirleriniz var. Tabii. Peki nasıl dahil oluyor çocuklar? Nasıl sizinle iletişime geçiyorlar ve vakfın bünyesine nasıl katılıyorlar aslında? Birçok yolu var. Örneğin ben... Abim sayesinde Nesin Vakfı'na gelebildim. Abim bu sırada lisedeydi ve kendisi için aslında Nesine bir mektup yazdı. Aznesinin okuduğu kitaplarından bir tanesinde vakıfla ilgili bilgi aldıktan sonra. Fakat aznesinin sen yolunu almışsın. Artık görüyorum ki bayağı da başarılısın. Sen büyümüşsün, koca adam olmuşsun. Bize iki kardeşini gönder dedi. Ve 1990 yılının Mart ayında Şırnak'tan İki kardeşimle birlikte, kardeşimle birlikte Nesim Vakfına gelmiş bulunduk. Birçok yolu var dediğim gibi, şimdi mesela biz özellikle Anadolu'daki kimi derneklerle, kimi bu tür çocuklarla ilgilenen, işte ekonomik durumu kötü noktalardaki ailelerle ilgilenen derneklerle bir irtibat halindeyiz. Zaman zaman onlardan böyle bir dönüş oluyor bize, biz böyle bir çocuk var falan diye. Zaman zaman Anadolu'daki bir öğretmen diyor ki, ya burada diyor çok başarılı ama, durumu çok kötü olan bir çocuk var. Ne dersiniz? diye bir şekilde başvuru oluyor. Ortalama her sene 5-10 çocuk almaya çalışıyoruz. Hı -hı. Yani biz onlara misafir demiyoruz. Hı -hı. Onlar gerçekten Nesin Vakfı tam bir vakıf tam bir yurt değil. Çok çocuklu bir aile aslında. Hı -hı. O aileye katılıyorlar. Çünkü biz 18'ine geldiğinde sosyal hizmetlerdeki gibi hadi hayat atıl ne halim varsa gör şeklinde değil ee, ekonomik bağımsızlığın kazanana kadar ben artık bu yuvadan uçmak istiyorum diyene kadar o ailenin bir bireyi oluyor ve her anlamda ona destek veriliyor aslında bu desteklerden de konuşabiliriz dediğiniz gibi bir e, yani iş hayatına belki de atılacak olan gençlere bir altın dizik takıp öyle e, e, iş hayatına belki de bir gönderme durumunuz var bu işte hı. çeşitli atölyeleriniz var galiba Değil mi? Evet. evet. Birçok atölyemiz var. Yani oradan bir öğrenci hiç okumasa da ki böyle bir şansı var. Bir çocuk zorunlu eğitimin dışında ben okumak istemiyorum deme şansı var. İşte böyle bu şansı da değerlendirebiliyor. Bir şekilde meraklı olduğu bir konuya yönlendirmeye çalışıyoruz. Bir iş hayatına atılmasını sağlıyoruz. Öte yandan Nesin Vakfı'nda da yani A, okusun veya okumasın önemli değil e, değişik hobiler edindirmeye çalışıyoruz. Hı hı. Bunun içinde marangozluktan tutun da e, ne bileyim ben e, seramik atölyesine hı hı. kadar e, işte hayvan bakımından çiftliğe kadar onlarca konu var bir şekilde öğrenebileceği faydalanabileceği, hobiler edinebileceği e, müzik isterse müzik atölyemiz var dil atölyemiz var e, bunların hepsinden bir şekilde faydalanabilir ve bir şey, zaten bu çocuklar ee, ben de mesela e, bu anlamda e, işte birçok beceriye sahip olarak yetişiyoruz. Hı hı. E, şey sizin getirdiğiniz aslında broşürlere de baktım da şimdi e, göz gezdirdim. E, Nesin Vakfı'nın... eğitim felsefesi ilke ve yöntemleri diye bir kısım var hı hı. ve e, çok da hoşuma giden şeyler gördüm. Mesela yanlış yapma hakkı çocukların hı hı hı. haklarından, e, saygıya hak, içini dökme hakkı, şımarma hakkı. Bunlar <gülüyor> çok çok yani görünüzlere <gülüyor> çok hoşuma gitti şu an. Sınırsız seçenek hakkı ve hani e, bildiğimiz. E, Normal okullarda. Dışında, Hı -hı, evet, okulda evet. aldığımız eğitime göre belki de hani şımarma diyen bir öğretmenimiz varken karşımızda tabii böyle o bir şey duymak çok iyi. Metnin arkasında tabii 80 yaşını devirmiş koca bir çınar var. Hı -hı. Yani azın desin inanılmaz çocukları, çocukları o kadar çok seviyor ki ve inanılmaz humanist çok zeki olan becerikli falan bir insan ve bu, bu birikimin sonucunda e, oluşturulmuş bir metin o. Aznesinin bizzat e, eğitim felsefesi o. Hı hı. Nesin Vakfı'ndaki çocuklarım e, böyle eğitilsin diye eğitim ilkeleri, Nesin Vakfı'nın eğitim ilkelerini görüyorsunuz siz orada. Aznesinin tarafından metne dökülmüş bir e, hı hı. metindir ve aslında sadece nesin vakfı için değil yani özelde nesin vakfı ama genelde bütün ülkenin çocuklar için belki çok çarpıcı bence eğitim eğitim fakültelerinde okutulması gereken bir metin korkudan korkmak adlı kitabında çok daha ayrıntılı bir şekilde söz eder hı hı. bu metinden evet çocukların şu var mı hakkı vardır ve bu da bu da gerçekten şey değil böyle havada kalan bir şey değil böyle bir hak var yani bu ya biz kimiz ki yani o hakkı veriyoruz? Yani öyle bir hakları var zaten. Yani böyle bir bir, evet, mi? yani böyle bir hakkımız yok. Yani insana sana insan hakkı veriyorum demek ki bir şey. Yani gerçekten böyle bir hakkı var. Zamanımız varsa burada bir anekdot anlatmak hmm. istiyorum. Şey bir okulda, özel bir okulda bir seminere katıldım ve küçük çocuklar var, ilköğretim, ilk okul çocukları falan. Ve bir slide gösterisi yapılıyor. İşte Nesin Vakfı hakkında bir tanıtım yapıyoruz orada. Onlar istediler. Ve slide gösterisinde işte aznesinin bu cümlesi çocukların şımarma hakkı vardır yazısı çıktığında. Bütün çocuklar bir ara bir ağızdan yeppii falan diye bağırdılar. Öğretmen arka tarafta size değil dedi. <gülüyor> <gülüyor> size değil. <gülüyor> Belli ki çok, <gülüyor> çok duvarla karşılaşmıştık. E, e, Canlarını okumuş belli <gülüyor> ki size değil diye böyle bir, şey, bir şekilde bir şey çıktı, tepki çıktı. Daha sonrasında işte ben hani neden, nasıl bu şımarma hakkı nedir, neyin nesidir diye bir parça anlattığımda ve Nesin Vakfı hakkında bilgi verdiğimde en son konferans salonundan Nesin Vakfı, <gülüyor> Nesin Vakfı diye söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Çıktım, desteklerini almışsınız, evet. evet. <gülüyor> şımarma hakkını vermek. Bu kadar yani. Peki, Nesim Vakfı'nın yeni projeleri, yeni çalışmaları var mı? Birazdan Matematik Köyü'nden bahsedeceğiz. Aslında programa başlamadan önce e, Matematik Köyü'nün yanında yeni bir köyün oluşmasından, binalardan Hı. Hı. bahsettiniz. Bunun gibi e, yeni projeler varsa birazcık bunlardan bahsedelim. Nesin Vakfı bitmiş bir hı hı. düş değil tabii. Bitmiş bir proje değil. Nesin Vakfı çağına ayak uydurmak isteyen ve bu iddiada olan ve bunun için de çaba ödeyeceğin bir kurum. Yani böyle tamam iş bitti hı hı. artık bundan sonra bu şekilde devam edecek diye bir şey söz konusu değil. Nesin Vakfı sadece çünkü yani 50 tane çocuğa bakmıyor. Sadece işte Nesin Matematik Köyü'ndeki her sene yüzlerce çocuğun faydalandığı bir e, birimden ibaret değil. Nesin Vakfı aynı zamanda çok ciddi bir kültürel mirası da barındırıyor. E, Aznesinden kalma yaklaşık 35 bin kitaplık bir kütüphane ve belki 500 bin doküman e, var Aznesinin el yazmaları var. E, 500 bin doküman tamamıyla tahmini bir rakam. Belki iki katı çıkarsa şaşırmayacağız. Hmm. Azinesinin hayatı boyunca oluşturduğu ...şeyler bunlar... ...yazdığı notlar... ...gizli notları Türkiye üzerine... ...kendisi üzerine, çevresi üzerine... ...yani her konuda... ...her konuda yazmış... ...çok tutumlu... <gülüyor> <gülüyor> ...bu konuda da... ...yani hiçbir şey atlamamış... ...rüyalarından tutun da notlarına kadar... ...dolayısıyla hem aznesinin hem çağdaşlarının... ...hem de Türkiye'nin geçmişine... ...ve belki de geleceğine ışık tutan... ...nitelikte notlar... Bunların ne yazık ki %90'ı belki eski Türkçe notlar ve çevrilmeyi bekliyorlar. Bunun için sadece bunun için uğraşan iki arkadaşımız var. Dolayısıyla böyle bir kültürel mirası da taşıyor Nesin Vakfı ve bir şekilde bunu geleceğe de taşımak istiyor. Projelerimiz çok. Örneğin. Örneğin gerçekleşmiş projelerden bir parça söz edebilirim. 2004 yılında Nesin Yayın Evi'ni kurduk. Nesin Yayın Evi hmm. şimdi vakfada çok büyük katkısı olan kocaman bir yayın evine dönüştü ki iki kişiyle bu işi yürüttük başından beri. Daha geçen seneye kadar ve azinesinin kitaplarını yayınlıyor. Onun dışında yine çocuk bölümü var çocuk kitapları yayınlıyor. Çok başarılı bir proje. Hı hı. Nesin Vakfı çiftliğimiz var. Ee, Büyükbaş hayvanlarımız, küçükbaş hayvanlarımız, kümes hayvanlarımız. Ee, sadece yani orada çocuklarımızın doğal ürünlerle beslenmesi bile çok büyük bir katkı bu anlamda. Ee, organik tarım yapıyoruz ee, ve doğal hayvancılık yapıyoruz. Çocuklarımız sütünden, etinden... ...yoğurdundan, tereyağından, peynirinden doğal bir şekilde yararlanıyorlar. Ve işte gerçekleşmiş olan en büyük projelerimizden bir tanesi de Nesin Matematik Köyü tabii ki. Nesin Matematik Köyü aslında Nesim bir düşü. Hı hı. Ee, şöyle ki bir başka düşü, ee, benden sonra vakıf ne olacak diye düşünüyor. Benden sonra vakıf kim bakacak, nasıl olacak diye düşünürken... Bu işi oğlum Ali yapar diyor. Fakat Ali'nin de işte Amerika'da matematik profesörü. Onu da bütün o hayatından bütün o şeyinden alıkoymak haksızlık olur diye düşünüyor. Ve pratik bir her zamanki müthiş zekasıyla pratik bir çözüm buluyor. Diyor ki zaten diyor bu ülkede diyor matematiğe çok ihtiyaç var bir matematik enstitüsü kuralım diyor. <gülüyor> Ali diyor hem onun başında durur hem <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> vakfı yürütür diyor. Ee, sonra sonra tabii Ali Bey vakfa geldikten sonra, babasının ölümünden sonra e, gördü ki e, Nesin Vakfı'nı az Nesin kadar kolay yürütmek mümkün değil. Çünkü Az Nesin sürekli kendini gündemde tutuyor ve kitaplar çok satıyor. Dolayısıyla geliri bir şekilde Hı -hı. E, oluşuyor. Ama ölümünden sonra kitap satışları düştü. Derken derken Nesin Vakfı ciddi sıkıntılar çekmeye başladı. E, Matematik enstitüsü falan yapamayız şimdi dedi. Bir kere vakfı ayakta tutmamız lazım dedi. Ve e, vakfı belli bir noktaya katı, getirdi. İşte bir şekilde gelirimiz ve giderimiz en azından şu an birbirine eşit hı hı. E, gidiyoruz. Ve ondan sonra aznesinin bu hayalini 12 yıl sonra, ölümünden 12 yıl sonra gerçekleştirdik. 2007 yılında e, Şirince'de, İzmir Selçuk hı hı. Şirince köyünde e, olağanüstü bir e, kompleks. Sadece yani bir enstitü değil bir köy kurduk bu arada. Yani aznesinin düşünden çok daha büyük bir şey. Ve dünyada tek bu anlamda Hı -hı. gerçekten bir başka matematik köyü yok. Zaten bu yüzden de dünyanın her tarafından sadece Türkiye'den değil dünyanın her tarafından çok büyük ilgi var. Amerika'dan, Hindistan'dan, Avrupa'dan her yerden Polonya'dan, Rusya'dan hocalar gelip orada ders vermek istiyorlar. Ve bunlar gerçekten dünyanın sayılı hocaları arasında böyle çok nitelikli insanlar yol paralarını kendileri veriyorlar eğitim için 5 <gülüyor> kuruş para almıyorlar ve gelip orada ders veriyorlar <gülüyor> yani, Nitekim Ali Nesin de bunlardan birisi zaten yani e, böyle e, kocaman bir kompleks e, geçen sene yaklaşık 2000 öğrenci faydalandı ve bu sene 3000 civarında öğrencinin faydalanacağını hesap ediyoruz e, peki bu nasıl dönüyor? Bu nasıl oluyor? <gülüyor> konuşmak ee, lazım. Evet belki biraz onları konuşmak Hı -hı. lazım. Ee, tabii hemen yanı başında sizin söylediğiniz gibi sanat ve felsefe Hı -hı. köyü de kuracağız. Hatta Hı -hı. sanat ve felsefe köyünün ilk evi de kuruldu. Ee, orada geçen sene kuruldu ve ilk etkinlik de yapıldı. Ee, bu sene de yine felsefe derslerimiz de var. Öğrenciler o anlamda da faydalanıyorlar. Bu üç soyut kavram bir arada orada e, Aslında vakıf dediğiniz gibi e, belli başlı gelirleri var ve bunlar sayesinde e, dediğiniz bu e, bana göre kamu hizmetini, hizmetlerini sunuyor. Hı hı hı. E, bu gelirler neler peki ve hani e, bu, bunları nasıl belki yaygınlaştırıp e, çoğaltabiliriz? Bizim yapabileceğiniz bir şey var mı mesela? Bu arada biz kamuya yararlı bir kuruluş değiliz halen. Hı -hı. <gülüyor> ama bir kamu hizmeti yapıyoruz gerçekten. Bu işin içinde olduğumdan değil ama böyle yani gerçek Hı -hı. acı da olsa böyle yani yapacak bir şey yok. Evet nasıl dönüyor bu şarkı nasıl dönüyor gerçekten? Biz yani böyle arkamızda büyük zenginler yok. Biz tamamıyla azinesinin deyimiyle varından değil yoğundan veren bir halka sırtımızı dayıyoruz. Yani o halk var arkamızda. Hı hı. Hep ona güvendik Hep, e, ve bu güvenimiz hiçbir zaman e, boşu çıkmadı. E, sadece halk var. Sadece halk için zaten bu, bu yapılıyor. Azinesin de e, bu anlamda çok büyük halkçıdır. E, ve bu şekilde yürüyor aslında. Büyük oranda bağışlarla Aznesinin e, kitaplarının telif gelirleriyle hı hı. ve e, Ali Bey'in e, babasının ölümünden sonra geldikten sonra e, orada burada kenarda köşede biriktirerek aldığımız gayrimenkullerin kira gelirleriyle yaşıyor Nesin Vakfı. E, yaklaşık olarak 70 bin lira civarında giderimiz var. E, Nesin Vakfı'nın 70 bin lira civarında gideri var ve bu 70 bin lira... ...gelirimiz de o kadar. Yani birbirine denk... E, ...böyle bir şekilde gidiyoruz. Hı hı. E, ekstrem bir şey çıktığında... ...sarsılıyoruz falan hı hı. Mesela ama... Mesela bu sel olmuştu sanırım... ...2-3 sene evet, önce evet. Nisim Vakfı... Evet. evet. Mesel, mesela bizim altından kalkabileceğimiz... ...bir şey değildi maalesef. yani hı hı. Çünkü yaklaşık olarak... ...bizdeki zayiatın miktarı... E, ...1 milyon TL civarındaydı. Hı -hı. Ee, ve bunun çok büyük bir kısmı e, yine halkın desteğiyle yani çok küçük küçük bağışlar yani bağışlarımızın sayısı o sırada e, çok fazlaydı miktar çok büyük olmasa da Hı -hı. çünkü işte iki gün önce bir e, mail geldi e, fabrikada işçiyim size 5 lira gönderebiliyorum çok özür dilerim Hı -hı. diye bir mail ee, ...işte bu, bu yükü de taşıyoruz aynı zamanda. Yani bizim bağışçılarımız bunlar. 5 lira, 10 lira, 100 lira verebilen insanlar. Ee, nesim Matematik Köyü'nde de işte e, basından da biraz izlemişsinizdir. E, TÜBİTAK desteğini çekti. nesim Matematik Köyü'nde gider tabii çok daha fazla. Çünkü orada her yıl yaklaşık olarak... E, yani yaz daha doğrusu yazın hmm. e, yaklaşık olarak 600-700 öğrenci, 1000, 1000 civarında öğrenci faydalanıyor. E, bu sene toplamda bir sene içerisinde yararlanacağını öngördüğümüz öğrenci sayısı 3000 civarında. E, bu, bu nasıl karşılanıyor peki? İşte bu tür kurumlar bize destek vererek ancak e, yapabiliyorduk. Ama TÜBİTAK desteğini çekti. TÜBİTAK da bir desteğini çekince ne yapacağız? Biz mecburen... E, bu işi de yürütmek istiyoruz, geliştirmek istiyoruz, devamlılığını istiyoruz. E, Avrupa'ya ve Amerika'ya yöneleceğiz. Oradaki projelerden e, maddi destek almaya çalışacağız. E, bunu yaptığınız zaman bunun bir bedeli var. E, bu sefer işte bir parça Amerika'ya, bir parça Avrupa'ya hizmet etmek durumundasınız. Hı hı. Ortak projeler yapmak durumundasınız. İşte belki dersleri ve seminerleri İngilizce vermek durumundasınız. E, dolayısıyla işte Sivas'taki Şırnak'taki, Hakkari'deki, Edirne'deki Adam değil de e, Ottü'deki, Boğaziçi'ndeki ve bilgideki Belki öğrenci faydalanacak daha çok hı hı. E, Diğerlerine Hizmet edemeyeceğiz. Bu anlamda bir Bir parça ne yazık ki e, Çizgimizi değiştirmek Durumunda kalıyoruz e, Böyle e, Bu konuda başka notum var mı diye bakıyorum Bu e, Mesela geliştirmekten söz ettim. Mesela büyükçe bir kütüphane tasarlıyoruz. Hı hı. Bu çok önemli. Matematik köyünde bir kütüphane'nin olması, ama gerçekten köyün alametli farkası olacak nitelikte bir kompleks. Çok büyük, çok çok güzel. Böyle hı. merkezini yerinden edecek köyün. Hı hı. E, tabii bu bu da ancak işte böyle bir destekle olabilecek bir şey. Ee, üstelik de böyle betonami evler yapmıyoruz. Yani taş evler yapıyoruz. Yüzyıllık tekniklerle böyle horosan harcıyla sıvanmış falan duvarlar. Ee, işte koca koca kalın kalın duvarlar, taş duvarlar. Yani çok e, sempatik, çok güzel böyle e, bir köy havası gerçekten. Oraya gelenler şaşırıyorlar. Yani yüz, yüzlerce yıldır sanki o köy orada duruyormuş gibi bir havası var. Ee, çıplak Doğan'ın içinde olağanüstü bir kompleks olacak. Aslında daha konuşacak çok fazla şeyimiz var fakat sürenin sonuna geldik. Hı -hı. Ee, son olarak bağış yapmak isteyenler size nasıl ulaşabilirler? Bununla ilgili bir bilgi verirsek belki bizi dinleyenlerden de bağışça olmak isteyenler vardır. Sonra Hı -hı. hoşça kal diyelim. Tamam. Ee, Nesim Vakfı'nın internet sitesi var artık. Hı -hı. Çağımız, iletişim çağı. Ee, i̇nternet sitesinden nesinvakfi.org adresinden bağış numaralarımızı edinebilirler hı hı. pardon ee, telefon numaralarımızı yine bir şekilde oradan edinebilirler vakıfla direkt görüşebilirler ee, telefon numaramızda 783-212 ile 783-63-58 bu numaradan yani internet ulaşımı olmayan hı hı. insanlar hı hı. bir şekilde aradıklarında doğru bilgiye ulaşacaklardır aslında son dedik ama daha merak ettiğimiz böyle birkaç bir şey daha var hemen hızlı hızlı soralım. Matematik köyüne katılmaktan bahsettik, öğrencilerden, çalışmalardan bahsettik. Matematik köyüne kimler katılabilir? Yaz sınırı var mı ya da aradığınız belirli zorunluluklar var mı? Yani aslında lise, en erken yaş lise, lise öğrencileri katılabiliyorlar. Lise öğrencileri, üniversite öğrencileri ve yüksek lisans öğrencileri ayrıca öğretmenler isterlerse faydalanabiliyorlar. Hı hı. E, matematik öğrencisi olması gerekmez üniversite öğrencilerinin. Başka bölümlerde öğrenciler böyle talepleri olabilir ama öncelik matematik öğrencilerine. Hı hı. Orada da sınırlı bir kontenjan var. Liseliler için ayrı programlar yapılıyor orada. İşte düz liseler, Anadolu liseleri, belki fen liseleri bunlar. Ayrı ayrı programlara katılabiliyorlar. Kendileri seçebiliyorlar. Hangi periyotta hangi dersleri almak istediklerini kendileri seçebiliyorlar. 15-20 günlük periyotlar halindedir. Hı hı. Oradan bütün yaz programı içerisinden seçebiliyorlar. Ama çok önceden tabii başvuru yapmak gerekiyor. Çünkü talep çok fazla. Ama mesela lise öğrencisi dedim ama Mesela, mesela matematikte çok meraklı olan bir e, ilk öğretim son sınıf öğrencisi de hı -hı. E, gidip oradan faydalanabilir. Yani bu anlamda hani, e, bir, şey, zorunluluk bir zorunluluk, hı -hı. E, keskin hı -hı. sınırlar falan hı -hı. yok. E, ekonomik nedenlerden dolayı kimseyi, hiçbir öğrenciyi geri çevirmiyoruz. E, i̇şte biz ödüyoruz, hı -hı. bir şekilde e, bir yerlerden e, burs almaya çalışıyoruz hı -hı. o öğrenciler için. Ee, ...ne verebiliyorsa aslında. Yani belli bir rakamı var ama onun... Ne kadarını verebiliyorsa, kimisi mesela hı hı. iki katını verebiliyor, kimisi yarısını, kimisi hı hı. üçte birini, kimisi hiç veremiyor. Hı hı. Öyle bir şekilde dengelemeye çalışıyoruz. Sanırım Nesin Vakfı'nın internet sitesine girdiğimiz zaman da köyle ilgili de çeşitli bilgilere ulaşabiliriz. E, Matematik virüsüne. köyünün kendi internet sitesi i̇nternet var, matematikköy.org adresinden hı hı. başvuru formunu alabilirler. Hı hı. Ee, başvuru bilgisi için oradaki arkadaşlarla, telefonla hı hı. direkt hı hı. görüşebilirler. Ee, öyle bir... Söz seçenek var. Teşekkür ederiz Süleyman Bey verdiğiniz e, değerli bilgiler için. Estağfurullah ben teşekkür ederim. E, bir Söz Güç'ün programının sonuna geldik. E, programla ilgili yorumlarınızı sözgüçünradio.gmail.com adresine yazabilirsiniz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın.